İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hepiniz hoş geldiniz programımıza. Her programımızda hayatın içinden çok değerli isimleri konuk olarak almaya ve yaşam öykülerini sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Hem de öyle böyle öyküler değil gerçekten ilham veren yaşam öykülerini sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Değerli konuklarımız kendi yaşam öykülerini anlatıyorlar ve bizler de can kulağıyla onların bu ilham veren yaşam öykülerini dinliyoruz. Bugün yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak, yaşam öyküsünü paylaşacak. Gerçekten heyecanla... Anlatmasını bekliyoruz bizlerde çünkü e, çok ilginç ve az sonra kendisi anlatmaya başladığında daha net anlayacaksınız neden bu programa konuk olduğu ve yaşam öyküsünün e, bu ilham veren tarafı neresi hep beraber dinleyeceğiz kendisini konumuz sevgili Nevzat Özer Nevzat Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz programımıza konuk olmayı kabul ettiniz Yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiniz Çok mutlu ettiniz bizi çok teşekkürler Öncelikle bunun için uh -huh. ve, ve sormak istiyorum Nevzat Özüzer'in yaşam öyküsü Nerede ne zaman nasıl başladı Klasımızda <gülüyor> Karadeniz evet. Dağları uzanıyor, Kızıl Dağlar, buralar tarımla daha çok geçinen biz şey bölge evet. burada baş. Sivas, su şehrinde başlayan bir yaşam öyküsü. Dediğiniz gibi karşınızda Karadeniz dağları, Anadolu'da bir kasaba o dönemde. O dönemin su şehrini beze biraz anlatır mısınız? Nasıl bir ortamda dünyaya gözlerinizi açtınız? Sizin doğduğunuzda hatırladığınız en eski anlarınızın olduğu yıllarda su şehri nasıl bir yerde? İnsanlar, insan ilişkileri, toplum yapısı, biraz onlardan bahseder misiniz bize? Evet, biz şey. Bir kere çok geniş, büyük bir bahçeli evin çocuğuyuz. Hemen 20 çocuk bir araya gelebilirdik o bahçede. O yüzden çok şanslı onları gözlemleme imkanları veriyordu. Ee, bana e, aslında e, yoksulluk içerisinde ama e, huzurlu, neşeli insanların e, olduğu bir e, şey olarak ya, çocukluğumu hatırlıyorum. Bir de o sosyal, ekonomik değişime çok yakından e, gözlemleme fırsatı veriyordu. Mesela kaybolan meslekleri oradan canlı canlı yaşıyordum, görüyordum. Böyle Evet. Zengin bir ortamda. Ne güzel. Aslında toplumun farklı kesimlerinden insanları gözlemleme, yakından tanıma şansına sahip olduğunuz e, bir mekan var orada bahsettiğiniz gibi. Ve e, o zenginlikle büyüyen bir çocuk. E, okul hayatı bir yandan başladı diye düşünüyorum. E, okulda nasıl bir öğrenciydi Nevzat Özer? Evet okulda e, hemen zaten e, yakınımızdaydı okullar. Rahatça yürüme mesafesi. Üniversite sınavlarında çok başarılı falan bir yer değildi. Ee, hmm. Örneğin biz işte üniversite sınavında sanıyorum son 3 yılda ilk defa üniversiteye giden birkaç kişi bizdik. Ee, genellikle e, böyle e, vasat vasatın altında bir eğitim müziği. Ee, ama e, işte orada... Mer daha... Meraklı bir öğrenci nezat uzersiniz evet. de söylediğiniz gibi evet, okurdum Peki. yani çok e, sürekli e, o ders şeylerde e, okurdum öyle ne e, güzel. yani sınavlar filan bana sürpriz olmuştu <gülüyor> <gülüyor> çünkü beklemiyorduk şeyi Böyle şimdi onu onu da, onu da, da soracağım da ama. Yapmış. Ee, aslında dediğiniz gibi büyük şans bir kütüphaneye o yıllarda Su şehrinde sahip olmak ve o kütüphaneyle beslenerek o zenginlikler içerisinde farklı görüşleri, farklı konularda önemli kaynakları okuyarak büyümek ve dediğiniz gibi meraklı, başarılı bir öğrenci Nevzat Özer o yıllarda. Sonra lise hayatı bitiyor. Üniversite sınavına giriyorsunuz. Ee, az önce de söylediğiniz gibi sizin için sürpriz bir sonuç. Ne oluyor? Nasıl bir gelişme oldu? Ee, tabii o yıllar bir de şeydi öyle... E... Ülkenin 1980 öncesinin atmosferi gerçekten çok kötü, karanlık bir dönemdi. O yaşadığımız ortamda da bunun da etkisi vardı. Bu eğitimi, orada sosyal ilişkiler çok şeyi etkiler duruma gelmişti. İşte bir gün böyle sonucu aldık. Ben, e, belki oradaki tarımsal faaliyetin içerisinde olmamız bir tarımla çok uğraşmıyordum ama bütün e, çevremizde e, e, tarımdan geçiniyordu insanlar. E, Ziraat fakültesi e, hep kafamdaki bir şeydi. E, meslek. İşte, Çukurova ziraata girdim. E, Ziraat fakültesine. E, Yine o dönemde gerek 12 Eylül öncesi sonrası aslında çok güzel bir üniversite ve fakülteydi. Çukurova Ziraat böyle e, tarımın merkezinde bir yer zengin çok değerli bir akademik kadro vardı. E, uygulama şansımız e, var her türlü laboratuvarlar araziler e, ama dediğim gibi biraz e, yine ülkenin e, Şimdi Karışık yaşadığı karışıklık şartlar evet. e, orada da e, hayatı da zorlaştırıyordu. Belki bizim e, daha çok e, o, o güzel ortamdan beslenmemizi e, de engel e, teşkil ediyordu. E, zor bir dönemde o Sivas tekrar değildiler. 80'li yıllarda Sivas Su şehrinden üniversiteyi kazanarak ve sizin de dediğiniz gibi aslında son yıllarda üniversiteyi kazanan birkaç öğrenciden birisi olarak Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazanıyorsunuz. Ve Adana'nın, Çukurova'nın o değerli topraklarında uygulama imkanında olan çok güzel bir fakültede, akademik anlamda da başarılı bir fakültede ziraat eğitimi almaya gidiyorsunuz. Ama dediğiniz gibi ülkenin karışık olduğu dönemler 80 dönemi. Peki o dönemde üniversite yılları nasıl geçti? aytomaya gittiğimiz gün e, okuldaki bir e, profesörün e, öldürüldüğünü gördük. E, i̇şte her gün birçok şeyler oluyor. Emniyet midir o dönem? Adam emniyet midir öldürmüştü? Böyle e, savaş meydanı gibi her tarafta e, bir, bir, oldukça e, şey de e, kötü bir dönemde. Ama e, Orada da mesela ben hiç yurtta kalmadım, hep e, evlerde böyle e, o yıllarda işte Güneydoğu'dan Antalya'ya kadar hemen hemen bütün bölgenin tek ziraat faiktesiydi. E, çok zengin bir arkadaş çevremiz vardı farklı yerlerden gelen e, ve e, ve giderken bir bir sürü şey geliyor aklımıza veya dağlar işte sözüm ettiğim gibi biz e, onları e, seyrederek oradaki değişimi mevsimsel veya zenginliği onun içinde çok e, böyle anlam katıyordu doğa ve ona karşı tabii e, şairlerin yazarların gözüyle bakmak e, hmm. bir e, Doğa yükseltiyordu. Bir yandan rahat okuyorsunuz. Bir yandan da siz dediğiniz gibi seyahat ederken bile trenle seyahat ederken bile o mevsimsel değişiklikler doğanın değişimi, doğanın mucizelerine tanıklık etmek sizi doğaya başka bir gözle bakmanıza neden oluyor ki bu sonraki yıllarda karşımıza başka şekillerde çıkacak. Az sonra bahsedeceğiz. İsterseniz Nevzat Bey biraz daha hızlanalım şimdi bundan sonrasında. Hikayenin bundan sonrasını anlatmak için. Süremiz de hızla ilerliyor. Üniversiteyi bitirdiniz. Ziraat Fakültesi'nden mezun oldunuz. Sonra neler oldu? Evet, sonra e, meslekte e, önce DSİ'yi e, ve e, yine Sivas'ta bir süre çalıştım. E, o yıllarda işte barajlar yapmak Suyun orada e, dizginlenmesi, tarıma aktarılması. Bu çok böyle e, gurur verici bir gibi geliyordu bana. Ne yazık sonradan e, alt şeyler e, düşündüm. Ama e, su ve toprak ilişkisini e, çok iyi yaşadığım bir kurumdu. heben peşine Ankara e, şeker fabrikalarına bağlı e, bölgelerde çalıştım şeker fabrikaları da bir cumhuriyet kuruluşu. Gerçekten çok Ne güzel dönem diyelim. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Biz bir, bir süreliğine 3 ay filan dedim Rize'de. Orada hem görev yapıp hem o bölgeyi tanımak gibi bir amacım vardı. Peki Rize'ye gittiğinizde Rize'de bir kırılma noktası mıydı sizin için Rize? Ve hayatınızın herhalde bundan sonraki bölümünde önemli bir kırılma mı yaşandı evet. dersiniz? Tabii aylık şey süre düşünce orada doğayı tanımaya yetmedi belli ki orayı hiç olmazsa birkaç mevsimini de yaşamalı i̇şte, tanıdıkça daha çok seviyorsunuz ve o 3 aylık şey 30 yıla çevrildi 3 e, ay için gittiğiniz Rize'de 30 yıl yaşadınız evet 3 e, ay için gittiğiniz Rize'de 30 yıl Dolu dolu geçen aslında 30 yıl ve 30 yıla sığdırdığınız birçok şey var. Ee, Rize'ye gittiniz neler oldu sonrasında? Rize'nin doğasına aşık oldunuz dediğiniz gibi ama sadece aşık olmakla kalmayıp o doğa için başka şeyler de yaptınız galiba. Evet tabii e, bir tarafta e, orada da bizim e, belki de mesleğimizin gereği e, insanlarla sürekli. her birinin 5 bin üreticisi olsa böyle 50 bine yakın insanla muhatapsınız. İşte binlerce çalışan insanla tanıyorsunuz. Bir de bir ilişkileriniz oluyor. işte arada çay fabrikasında çalışıyorsunuz değil mi? Evet. evet. Rize'de çay fabrikasında. Peki. <gülüyor> Afkarların genel şeyi içerisinde gerçekten müthiş bir kültürel zenginlik de var. Onları tanımaya başlıyoruz. Nezaket Bey, bu gerçekten... doğayı, bu doğayı bir yandan tanımaya başlıyorsunuz ve anlattığınız gibi inanılmaz derecede insanların doğayla olan bağları var ve buna şahitlik etmeye başlıyorsunuz. Ama bir yandan da bu doğaya karşı doğaya zarar veren, doğayı katletmeye çalışan çeşitli güçler de var. Bir yandan da onlarla mücadele etmeye istiyorsunuz galiba. Süremiz hızlı ilerliyor. İstiyorum ki detaylıca hepsini konuşabilelim. O yüzden hızlıca aktarmanızı rica edeceğim. Bu 30 yılda neler yaptınız Rize'de, Karadeniz'de? Evet işte tam böylesine bir ortamda bakıyoruz. Karşımıza Çamlıhem için bir proje çıkıyor. Fırtına Vadisi'nde bir HES projesi. Şimdi orada suyun e, belki enerji amaçlı kullanımı e, akılcı geliyor ama e, orada çok kültürü o suya bağlı yaşamları suyun e, ekolojinin nasıl e, temel unsuru olduğunu da orada görme şansımız vardı. E, böyle bir proje çıktı. Bu Türkiye'nin hemen hemen Böylece Karadeniz'de aslında ilk savunuculuk faaliyeti, savunuculuk mücadelesi başladı. Doğa koruma mücadelesi başladı diyebiliriz herhalde. Dolayısıyla sonrasında da sadece bununla kalmadı herhalde. Tabii bu, ama fırtına vadisinde yürütülen mücadele çok şeyi değiştirdi. Çünkü bir suyun artık... Bu şekilde kullanımının hiç de masum olmadığı ve ee, çok şeyler yani suyu e, ya anlamlar yükleme e, birçok e, açıdan e, zaten Karadeniz halkına o suya bakışı e, onu yaşamının işte çok önemli bir yerine koyması düşünün. Bütün köylerin ismi su, dereyle ilçelerin hepsine bakın e, su. Böyle fortlorları bu mücadeleyi hızlı bir şekilde yükseltti ki bunu anlatmak çok kolay değildi Türkiye'nin diğer kesimlerine. Yani herkes su akar, Türk bakar diye diye düşünen bir ülke. Evet. Ee, Şimdi şöyle çok az zamanımız kaldı. İstiyorum ki diğer bütün yaptıklarınızı da detaylıca dinleyelim ama birazcık hızlanmamız lazım. O yüzden çok kısıtlı zamanımız kaldı. Hızlıca Fırtına Vadisi'nde başlayan bu savunuculuk faaliyetlerinin sonrasında neler yaptınız? Doğaya adanmış bir ömür olarak aslında görüyoruz biz yaşamımızı bugün programımıza konuk alırken de dinleyicilerimizle bunu paylaşmak istedik. Ee, Karadeniz'de 30 yıl rizede, şu an ise Ankara'da doğa adına, doğa koruma adına mücadele veriyorsunuz. Sağlam, sıkı bir doğa genlüsüsiniz. Neler oldu geride kalan zamanda? Evet, bir kere e, fırtına varışı iptal edildi ve e, bugün e, fırtına varışı özgürce akıyor ve e, milyonlarca ekoturisti ağırlıyor. Bölge halkına da e, refah sağlayarak, gelir sağlayarak e, Tabii bu e, 2005'ten sonra e, Türkiye e, bir, her yerde e, her sayısı 2000'i bulan projeyle karşılaştı. Bunlardan 85 90'a yakını da e, Rize'deydi. Ee, biz o Fırtına Vadisi'nde yaşanan 4-5 yıllık deneyip mücadele yöntemleri de buna dahil ee, hemen e, tepki göstermeye başladık. Yani birçok bölgede e, çok geç kalınmıştı ama e, Rize'de en azından bu projelerin çok büyük bölümü yine e, önlendi o derelerde. devam ediyor burada işte derelerin kardeşliği platformu gibi Su Meclisi'nde derilerin kardeşliği de herhalde Karadeniz tarihine damga vuran önemli sivil inisiyatiflerdi. Ve az önce de dediğimiz gibi yıllarca Karadeniz'in, Rize'nin suyuna, toprağına, havasına, ormanına, doğasına sahip çıkmak için mücadele verdiniz. Ömrünüzü Karadeniz'e adadınız diyebiliriz. Şu an ne yapıyorsunuz peki Nevzat Bey? Artık evet. çok az dakikam kaldı hızlıca. Evet. Bugün ne yapıyorsunuz? Bir de onu sorayım size. Ee, biz bu mücadeleyi yürütürken aslında... E... ...çok şeyler kazandık... ...bir kere o Karadeniz'in... ...her noktasındaki... ...iyi insanlarla buluşma... ...şansını yakaladık... ...onlarla artık sorunların... ...başka sorunların çözümü için de... ...beraber olmayı... ...düşündük... ...ve mesela... ...çay tarımında işte... ...bunu sadece HES mücadelesi değil baktık. Aşırı kimyasal gübre kullanımı çok ciddi bir tehdit. Asitleşme problemi. Bölgedeki toprak ve su kaynaklar üzerinde süremizin sonuna geldik. Ee, çok güzel işler yapmaya devam ediyorsunuz Karadeniz'de. Bugün aynı zamanda Ankara'da da yine güzel işler yapmaya devam ediyorsunuz. Tema Vakfı'nın Ankara İl Temsilciliği görevini yürütüyorsunuz. Bir yandan Karadeniz'de az önce de söylediğiniz gibi kimyasal olmadan doğal yollarla çay tarımının sürdürülebilirliği için çok önemli projeleri yürütüyorsunuz. Hala Karadeniz'de savunuculuk mücadelelerinde Karadeniz'deki değerli gönüllerle birlikte varsınız. Artık son saniyeler, son söz ne söylemek istersiniz bize? Evet, Hem savunuculuk hem de e, sorunlardan böyle yakınmaktan çok e, çözümlere katılmak, çözüm üretmek e, gerçekten e, şimdi de Ankara'da eğitimden başka şeylere e, 100 bin gönüllünün olduğu bir şehir burası teman gönüllüsünü e, hem orada e, aktif olarak e, devam ediyorum. Hem meslek örgütüm ziraat mühendisler odasında yönetim kurulu üyesiyim. Orada e, mesleğime, evet. toprağa, parıma e, sahip çıkmaya e, çalışıyorum. Ne güzel. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. E... Evet. Bir kere daha yürekten söylüyorum bu ülkenin doğası adına iyi ki varsınız demek istiyorum. Çok sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konusu sevgili Nevzat Özer'de. Nevzat Bey'in yaşam öyküsünü sizlerle paylaştık. Gerçekten 30 yılı aşkın süredir Karadeniz'de Karadeniz'in doğasına doğasını savunmak için e, mücadele veren doğasına adanmış bir ömrü sizlerle paylaşmaya gayret ettik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler yine açık radyo mikrofonlarından sizlerle birlikte olacağız. Ben Kenan Doğan programı istanımız Tuğçe Günü alan ve teknik masadaki açık radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte. De sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.